Günaydın. Günün ilk haberi Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi'nden geliyor. Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e yönelik başlatılan imza kampanyasının talebi Hakan Yaman'a saldıranlar hakkında etkin, bağımsız ve tarafsız bir soruşturma yapılması. Peki Hakan Yaman kimdir ve daha önemlisi Hakan Yaman'a ne oldu? İşte bunları Af Örgütü'nün hazırladığı imza kampanyası metninden dinleyelim. Hakan Yaman'a ne oldu? 37 yaşındaki iki çocuk babası olan ve minibüs şoförlüğü yapan Hakan Yaman, 3 Haziran günü saat 22.30-23 gibi mesaisini bitirmiş İstanbul'un Sarıgazi semtinde bulunan evine dönüyordu. Arabasını evinden birkaç sokak öteye park etti ve eve yürümeye başladı. O sırada Demokrasi Caddesi'nin yakınında bir eylem yapılıyordu. Bundan sonra olanları Yaman'ın uluslararası af örgütüne anlattığı şekliyle dinleyelim. Birkaç yüz metre ötede çevik kuvvet parisi gördüm. İlk başta tazikli su sıktılar. Sonra karnıma bir biber gazı kapsülü geldi. Ama yere düşmedim. Yaklaşık beş polis gelip bana vurmaya başladı. Bir tanesi gözüme bir şey sokup gözümü çıkardı. O sırada yerde hareket etmeden yatıyordum. Bir tanesi bu gitti, işini tamamen bitirelim dediğini duydum. Beni 10-20 metre kadar sürükleyerek ateşe attılar sonra gittiler. Ateşten sürüklenerek çıktım. Daha sonra hastaneye kaldırıldım. Adli tıp raporuna göre Hakan Yaman polis saldırısından dolayı başından ve yüzünden ciddi şekilde yaralanmış. Bunu elmacık kemiği ve çenesi kırılmış, kafatasından çenesine kadar bir kırık ve ateşe atıldığı için sırtında ikinci derece yanık varmış. Hakan Yaman bu olay sonrasında bir gözünü tamamen kaybetmiş, diğer gözünde ise %80 görme kaybı olmuş. Uluslararası Af Örgütü'nün kampanya metnine göre saldırı sırasında Hakan bilincini kaybetmiş ve görgü tanını saldırıyı cep telefonu ile kaydetmiş. Bu videoda iki çevik kuvvet polisi Toma'nın yakınında dört polis ve bir kişiyi ateşe sürüklerken görülüyor. Hakan'ın hayatı saldırıdan sonra tümüyle değişti. Hakan artık hiçbir zaman mesleğini gerçekleştirmek için minibüs kullanamayacak. Hakan'ın eşi Nihal diyor ki çocuklarımız durumdan çok kötü bir şekilde etkilendi. İlk haftalarda en küçük kızlarının çok sarsıldığını ve babasıyla konuşmadığını söyledi. Şimdi ise yanından ayrılmıyor, devamlı babasına sarılıyor ve onu öpüyor diye ekledi. Hakan Yaman cinayete teşebbüsten dava açmış ancak henüz soruşturmada kayda değer bir ilerleme gerçekleşmemiş. Talebimiz etkin, bağımsız ve tarafsız soruşturma güvencesi diyerek söze devam eden af örgütü, Hakan Yaman'ın başına gelenler münferit bir polis şiddeti vakası değil. Türkiye Tabipler Odası'nın açıklamalarına göre 10 Temmuz tarihi itibariyle gezi olayları sırasında 8 binden fazla kişinin yaralandığı raporlanmış. Kuvvetli değildiler 3 kişinin ölümünün polis şiddetinden kaynaklandığını gösteriyor. Uluslararası Af Örgütü olarak Adalet Bakanlığı'na 3 Haziran 2013 tarihinde Hakan Yaman'a saldıran kişiler hakkında etkin, bağımsız ve tarafsız bir soruşturma yapılmasını güvence altına alınması çağrısında bulunuyoruz. Koluk kuvvetleri adalet önüne çıkarılmalı ve sorumlular cezalandırılmalı diyerek talebini dile getiriyor. Uluslararası Af Örgütü'nün en büyük küresel kampanyası olan Haklar İçin Yaz kampanyası kapsamında her Aralık ayında dünyanın dört bir yanından binlerce kişi insan hakları ihlal edilen bireylere kendileriyle dayanışma göstermek için mektuplar yazıyor ve hak mücadelelerine destek vermek için yetkililere yönelik direkçeler imzalıyor. Bu yılda gerçekleştiren kampanyanın 12 vakasından biri, kolluk kuvvetleri tarafından dövülen ve ateş atılarak ölüme terk edilen Hakan Yaman. Af örgütü küresel hareketin dört bir yanından Hakan Yaman'a destek mektubu yazıldığını ve taleplerin Adalet Bakanlığı'na iletildiğini dile getiriyor. Siz de Hakan Yaman'ın hak mücadelesine imza kampanyamıza katılarak destek verin, hak ihlallerine sessiz kalmayın diyerek seslenen örgüt Hakan Yaman'a ne oldu org adresini veriyor ve kampanyanın etiketlerini ekliyor. Hashtag Hakan ne oldu? Hashtag Hakan Yaman. Sırada sinema çalışanlarının sigortasız ve mesai ücreti ödenmeden çalıştırılmasına konu olan bir kampanya var. Uğur Balkan Avcı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yönelik başlatılmış. Talebi sigortasız mesai ücreti ödenmeden 8 saatin üzerinde çalışmaya son verilmesi. Dör ki kendisi sinema sektöründe sigortası halde çok uzun zaman dilimlerinde çalıştırılan insanlar... Ve bu durumu daha fazla kazanmak için görmezden gelen yapımcıları kendine getirmek için bir imza kampanyasıdır. Bir insan 22 saat çalışır, 1 saat uyursa o işten hayır beklemek günüştür. Sektörümüzün ve hepimizin geleceği açısından son derece önem arz eden bu konuyu sahiplenmek, her sinema çalışanının desteklemek için insani değerlerini koruyan herkesin boynunun borcudur diyerek imzacılara seslenmiş. Dilekçe metninde ise deniyor ki, Bakanlığımızdan sinema ve dizi sektörü çalışanlarının sigortasız ve 8 saatten sonra Mesai toplamda ise 11 saatten fazla çalıştırılmasına son verecek bir düzenleme ve ciddi bir denetleme yapılmasını istiyoruz. Bu tüm dünyada bu şekilde oluyor. Artık ülke olarak bizim de bu açığı düzeltmemiz gerekiyor. Müfettişler atanarak sinema dizi setleri incelenmeli, kontrol edilmeli, bu konuda önerge sunabilir, çözüm için istişare yapabiliriz diyerek talebini dile getirmiş kendisi. Son kampanyalarımızdan biri sağlık konusunda. Sağlık Bakanlığı'na yönelik Change.org'da başlatılan imza kampanyasının talebi gençlerin gereksiz yere antidepresan kullanımının önüne geçilmesi. Kampanya sahibi diyor ki son yıllarda gençler arasında antidepresan kullanımı aşırı derecede arttı. Bu duruma bir son verilmesi gerekir. Tabii ki gerekli durumlarda ilaçlardan faydalanacak ama gençlere en ufak rahatsızlıkta antidepresanlar verilmemeli. Hele uzman olmayan kişiler aile hekimleri bu ilaçları hiçbir suretle yazmamalı İnsanları işin uzmanlarına yöneltmeliler. Ayrıca reçetesiz ilaç satımları da son verilmeyi diyerek talebini dile getirmiş kendisi. Geldik son kampanya haberine. Devlet demir yönelik başlatılan imza kampanyasının talebi engellilerin TCDD ile ücretsiz ulaşım sağlaması. Kampanya başlatan İbrahim Sarp Baysu diyor ki Türkiye genelinde engellilerin ücretsiz ulaşım kolaylığı maalesef şehirden şehire değişmektedir. Özellikle İstanbul'da devlet demiryolları ile şehir içi otobüs hatlarında ekspres otobüsler engelliye ücretsiz değildir. Bu sorunun giderilmesini ve engellerin mağduriyetinin ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Engeller Türkiye'nin her yerinde ücretsiz ulaşım hakkını kullanabilsin istiyoruz diyerek talebini dile getirmiş. Change.org'da değişim kampanyaları sürüyor. Esenlikler dileriz.